Prenses Anastezya Evvel zaman içinde geniş ormanlarda Tanzonga adında bir krallık varmış. Tanzonga'ya Boris adında kötü bir kral hükmediyormuş. Krallığındaki insanlar çok mutsuzmuş. Onlardan istenen vergiler çok yüksekmiş. Askerler çok sertmiş ve kimsenin konuşma özgürlüğü yokmuş. Ama hep böyle değilmiş. Tanzonga eskiden gerçek kral, Kral Rubin yönetimindeyken mutlu ve barış dolu bir yermiş. Kral Rubin halkını çok severmiş ve krallığındaki insanların hayatlarını daha iyi hale getirebilmek için planlar yapar ve bunları yanındakilerle tartışırmış. Sadece iyi bir kral değil, aynı zamanda iyi bir koca ve babaymış da. Eşini ve tek çocukları Anastezya'yı çok severmiş. Her şey yolunda gidiyormuş. Ama aniden bir gün, Boris o zamanlar orduda komutanmış ve ona karşı çıkmaya karar vermiş. Büyük bir dikkatle ve gizlilikle krala karşı ayaklanmaları için yavaş yavaş başkalarını ve şövalyelerini etkilemeye başlamış. Hırslarını kendi lehine kullanması çok fazla zamanını almamış. Ve doğru an geldiğinde kralı ve kraliçeyi yakalatmış ve ikisinin de zindanlara atılmasını emretmiş. Sen kötü bir insansın. Hayır! Ha <gülüyor> Ben bu krallığın yeni hükümdarıyım. Ben yüce kral Boris'im. Ha <gülüyor> ha ha! Anastasia, kaç? Ne? Muhafızlar, prensesi yakalayın çabuk. Muhafızlar prensesin arkasından koşmuş. Prenses o zaman beş yaşındaymış. Ama prenses tuhaf bir şekilde ortadan kaybolmuş. Ve hiçbir yerde bulunamamış. Sanki birden buharlaşıp havaya karışmış. Günler geçmiş ve askerler prensesi bulamayacaklarından korkmaya başlamış. Kendi aralarında konuşmuşlar, ardından Boris'e gelip şöyle demişler. Majesteleri, prenses nehri geçmeye çalışıyordu. O sırada akıltıya kapılıp boğuldu. <gülüyor> Çok güzel. Robin'in tek varisi de ölmüş oldu. <gülüyor> Artık krallık bana ait. Sadece bana. <gülüyor> Hmm. Hmm. Seninle gurur duyuyorum ana Eğitimin artık sona erdi Teşekkür ederim efendim Unutma ana Ne zaman şüpheye düşersen Sadece gözlerini kapat ve Nefes, nefes al, al Ve, ve nefes, nefes ver. ver Evet efendim Bunu hatırlayacağım Güzel Artık Tanzonga'ya gitmeye hazırsın Hey çocuk, sepetin içinde ne taşıyorsun? Sadece kız kardeşim için birkaç elma efendim. <gülüyor> Onun ihtiyacı yok. Hadi ver onları bana. Hayır, vermem. Kardeşim çok aç. Lütfen. Aa, bu ne cüret. Şimdi seni... Ha? İriliğini ve gücünü kullanarak küçük bir çocuğu mu korkutuyorsun? Ne erkek ama. Sen de kimsin? Çekil yolumdan. <gülüyor> Masum insanlara yaşattığınız eziyet yeter. Kralına git ve günlerinin sayılı olduğunu söyle ona. Asker kaçmış. Anastasia çocuğa bakmış ve tam gitmek üzereyken çocuk şöyle demiş. Bekle, senin adın ne? Hmm, Ejya. Vay! Sen süper kahramansın Ejya. Süper Ejya. Evine git çocuk. Ve ardından Anastasia... Gecenin içinde kaybolmuş. Şuna bakın! Kısa zamanda Anastezya'nın masumları kurtarma olayları herkesçe konuşulmaya başlanmış. Krallıkta yaşananlar nihayet bir kurtarıcı bulduklarını düşünmüş. Kim bu kadın? Bilmiyorum. Yüzünü hiç görmüyoruz. Bu arada çocuklar için örnek insan haline gelmiş. Kralına git ve günlerinin sayılı olduğunu söyle. Ey bakın, ben Süper Ejya'yım. Kısa sürede Süper Ejya haberi krala da ulaşmış. Kim bu Süper Ejya? Bu adam hangi cüretle askerlerime saldırabilir? Efendim, dikkat o bir kadın. Hangi cüretle bana dikkat dersin? Yok, yanlış anladınız majesteleri. O bir erkek değil, o bir kadın. Süper Ejda bir kız. Kız mı dedin? Yani bir kızın krallığımı kasıp kavurduğunu mu söylüyorsun? Bakan ve Boris konuşmaya devam ederlerken halkın refahından sorumlu olan bakan, ki bu bakanlık sadece isimden ibaretmiş, Bay Haruto kaşlarını kaldırmış. Hmm. Söze karıştığım için bağışlayın Lord'um ama bakan rank bize tam olarak ne zaman ortaya çıktığını söylerse hamlelerimizi belirlerken bize büyük bir faydası olur. Katılıyorum. Sadece güneş battıktan sonra ortaya çıkıyor. Gündüz vakti asla ortaya çıkmıyor. Dün askerlerimizden biri öğleden sonra vergileri toplarken takip edilerek izlendiğini hissetmiş. O zaman ona bir şey olmamış ama hava karardığında vergilerle beraber kaleye dönerken saldırı uymuş ve onu bağlayıp bırakmışlar. Son birkaç hafta içinde çok sayıda askerimiz saldırıya uğradı. Görünüşe göre krallığınızda çalışan herkese saldırabiliyorlar majesteleri. Bay Haruto'nun yüzünde küçük bir gülümseme oluşmuş. O akşam Bay Haruto kent meydanına giden ıssız bir yolda ilerliyormuş. Aniden arkasında biri olduğunu hissetmiş. Gülümsemiş. Bay Haruto elini tutmuş ardından gözlerine bakıp gülümsemiş. Anastezia'nın aklı karışmış. Prenses Anastasia? Kimsin ve adımı nereden biliyorsun? Büyük ayı. Gözlerinin altındaki doğum lekesi büyük ayı takım yıldızı şeklinde. Anastezia'nın kaşları çatılmış ve o anda rüzgar gibi harekete geçmiş. Bay Haruto'yu yere yatırmış. Kardeşim sana iyi ders vermiş. Anestezya çok şaşırmış. Senin kaçtığın gün, kardeşim Mikiko'nun Tanzonga'dan ayrıldığı gündü. O zaman seni kurtarabileceğini düşünmüştüm. Ardından bu düşünceyi uzaklaştırdım. Ama son dönemde Süper Asya, ve onun krallığı olan tavrına yönelik haberler gelmeye başlayınca bu düşünce geri döndü. Anestezya ayağa kalkmış. Bay Haruto da ayağa kalkmış. Neden buradasın? Mikiko ve ben, Kral Robin'i ve ailesini son nefesimize de korumaya yemin etmiştik. Ama Boris her şeyi çok dikkatli planlamış. Kral ve kraliçe zindana atıldığı zaman bana iki seçenek kalmıştı. Ya Boris'e katılacaktım ya da hayatım son bulacaktı. Şöyle düşündüm. Eğer yaşar ve hapis dışında kalırsam bir gün onları kurtarmayı başarabilirim. Böylece Boris'e katılmayı kabul ettim. Bu arada kardeşim niyetimi bilmiyordu. Bu nedenle seninle beraber kaçtı ve bana nereye gittiğini söylemedi. O günden beri kral ve kraliçeyi kurtarmak için fırsat kolluyorum. Ama hiç fırsat çıkmadı. Ta ki sen çıkıp gelinceye kadar. Babamla annemin zindandan çıkmasını istiyorum. Onlara gerçekten sadıksan bunu kanıtlamanın zamanı geldi. Söyle bana, sarayda kargaşa yaratmadan Boris'e nasıl ulaşabilirim? Böylece ben aileme ulaşmadan önce muhafızlar onlara zarar veremez. Aklıma çok iyi bir plan geldi. Bay Haruto, Anestezya'ya Boris'in etrafının nasıl muhafızlarla çevrili olduğunu anlatmış. Yalnızca yılda bir gün istisna oluyormuş. O gün halkına krallığı nasıl ele geçirdiğini anlatan bir tiyatro oyununda oynuyormuş. Boris her yıl halkına onların yüce kralı olduğunu hatırlatmayı sever. Sahneye çıkıp rol yapar, ve kendini büyük bir savaşçı ve muhteşem bir lider olarak gösterir. Oyuna yalnız başlar, ardından diğer aktörler de ona katılır. Bay Haruto, Anastasia'ya oyunun gününü ve saatini söylemiş. Anastasia gülümsemiş. Ve birkaç gün sonra oyun günü gelmiş çatmış. İnsanlar istemeyerek de olsa sahnenin etrafında toplanmış. Bakanlar ve şövalyeler ön sıraları doldurmuş. Davullar çalmış ve perdeler açıldığında herkesi şaşırtan bir şey olmuş. Ne? Ne? Anestezya tahta oturuyormuş. Boris ise bağlanmış şekilde yerde yatıyormuş. Bu da oyunun bir parçası mı? Hey! Bu süper Asya! Ve salonda mırıldanmalar başlamış. O zaman Bay Haruto sahneye çıkıp şöyle demiş. İşte bu, Boris döneminin sonu oluyor. Bayanlar ve baylar, karşınızdaki kişi sizin kayıp prensesiniz. Ve tahtın gerçek varisi, Prenses Anestesia. İnsanlar mutlulukla kutlamaya başlamış. İşte bu bizim, bizim prensesimiz. prensesimiz! Yaşasın! Yaşasın! Yaşasın. Yaşasın. Durun! Kralımızı yakaladığınızda sessizce izleyeceğimizi mi sandınız? Muhafızlar, çabuk gidin ve Robin ve eşinin tutulduğu yeri koruyun. Kral Boris'i serbest bırakmazsanız ailenizi idam et... Hiç durma, dene bakalım. Bu salonun bütün kapıları dışarıdan kilitlendi. Ve biz konuşurken annemle babam zindandan çıkarılıyorlar. Ne? <gülüyor> ne? Ne? Silahlarınızı hemen bırakın bakalım. Umudunu kaybeden askerler ve bakanlar söyleneni yapmış. Anesteziya ıslık çalmış. Sen beni kandırdın. Krallığı bu şekilde. Aa, aa, aa. Krallığımızı nasıl ele geçirdiğini hatırlatmama gerek var mı? Peşine bizzat kendim düşmeliydim. <gülüyor> en büyük hatam, küçük bir kızın bana zarar vermeyeceğini düşünmek oldu. Evet, işte bu en büyük hatandı. Bunun üzerine Boris ve adamları zindana atılmışlar. Anastasia ailesine tekrar kavuşmuş. Bay Haruto da kardeşine kavuşmuş. Ve krallıkta yaşayanlar bir kez daha mutlu olmuşlar. Prenses Anastasia, Tanzonga'nın yeni hükümdarı olarak taç giymiş. Onun hükümdarlığında insanlar yine çok mutluymuş. Gündüzleri anesteziya çok yardımsever bir hükümdarmış. Kanunlara uygun kararlar verirmiş. Ama gece olduğunda derin bir nefes aldıktan sonra pelerinli bir kahramana dönüşüp, Süper Ejya olarak krallığının en karanlık yerlerine gidermiş. Son